Allahu Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Qul Inna Salati ve Nusuki ve Mahiyay ve Mamati Lillahi Rabbi Alameen, La Sharikane, Ve Bizelek Umirtu, Ve Ana Abbalul Muslimin. Ve Qal Allah Taala Fi Ayetin Uxra, Ve Lekul Umetin Jalla Men Sekenleye Zikrusu Ala Min Behime Til Anam, Ilahukum Ilahu felehu eslimu ve beshri'l mukhbitin Bismillahirrahmanirrahim İnne ataynake l-kamsar fasalli li rabbike menhar azim Sevgili kardeşlerim <gülüyor> okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerde önceki birinci okuduğumuz ayet-i kerimede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem am 162 ve 163'e kadar ki ayet-i şöyle buyuruyor. Gul inne salati deki ki namazın ve nüsuki e, evet diğer ibadetlerin e, nüsük aynı zamanda hac ve kurban ibadetine birlikte geçen bir ifadedir. Ve mahyaya hayatın ve memati ee, ölümüm lillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La <lâ> şerike bunda e, şerik de tanımam. Ve bizlerlik ömür <gülüyor> Bununla da emir olundum ve ene evvelü'n <gülüyor> nesimin ben Müslümanların ilkiyim diye söyleriyor. Şüphesiz benim namazım da ibadetlerim de dirimim de ölümümde hiçbir ortağı olmayan Alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ben böylece emrolundum. Ben e, bu ümmette Müslüman olanların ilkiyim. E, bu şekilde bize Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede inanmamızı e, söylüyor. Başka bir ayet-i kerime Hac Suresi 34'te de seken Bizi her ümmete mensek verdik. Yani burada yine kurban kesilecek yer manasında. Kurban kesmeyi meşhuk kıldık manasında. لِيَذْكُ الرِسْمَ اللّٰهِ üzerine, rızıklandıkları hayvanlar üzerine, kurbanlar üzerine Allah'ın ismini zikretsin, büyüklesin diye. O rızıklar, مِنْ enamı efendim, hayvanlardan, dört ayaklı hayvanlardan Fe ilehukum ilahu vahid. Ee, sizin ilahınız bir olan ilahdır. Fe ilehu eslimu. Ee, ona İslam olunuz, teslim olunuz ve beşcirel ee, Allah'ın emrini ihlaslı ve mütevazi olarak yaşayanlara müjdeler olsun. Ee, sonra Keşşef suresi 1 ve 2'den de, bismillahi rahmanirrahim. İnne ataynake inna atayna kel el kelse, kevseri sana verdik tesalli li rabbike venhar rabbine namaz kıl ve kana akıt kurban kes buradaki venhar yukarıda geçen mensek kelimeleri ile ilgili e, Allah'ın isminin üzerine zikriyle ve, ve bunun Allah'ın adına e, ibadet olarak yapılması kurban kesilmesiyle ilgili bu 3 ayet kerimeden hareketle efendim ee, biz e, kurbanın e, kurbanın kesmenin e, Kur'an'da delilin olduğunu e, görüyoruz. Tabii ki bu yine e, yeter mi? Bu kadar bir delil e, kesil ilim oluşturur mu? Yoksa zanni bir ilim midir? Bu konuda destekleyici olarak Hanefi mezhebine göre şu hadis-i şerif yeterli vücubiyetine yeterli olarak görülmüştür. Bu hadis-i şerif ee, birçok kitapta geçer. Men ee, kimin imkanı varsa falan velem yudahi fele yakrabanna bizim namazgahımıza gelmesin. Bu hadis-i şerif kim imkanı olur kurban kesmezse e, bu hadis-i şerifti. E, ve diğer birçok yerde geçen buna benzer hadis-i şeriflerde yine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kurban kestiği ile ilgili daha sonra vereceğimiz hadis-i şeriflerde de gördüğümüz gibi e, hadis-i şerifin e, bize e, ifadesini şeklinden e, Efendim e, kurbanın vacip olduğunu halifi mezhebinin delili bunlardır. Tabii ki diğer bazı mezheplerde sünneti müekkede olduğu söylenmektedir. E, Birçok hadis-i şerifler bu konuda zikredeceğiz. Tabii ki i̇bn Maci'de geçen bir hadis-i şerifte Size bu arada aktaralım. Zeyt bin Erkam'dan gelen hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi sordular. Kurbanlarla ilgili soru sorduklarında Gâle sünneti ebîküm İbrahim'e Onlara kurbanın İbrahim babanızın sünnetidir buyurdular. Yine sahabe sordular Fema lena haya ya Resulallah. Bu konuda bizim e, ne kazancımız var, bizim için ne faydası var dediğinde ise gâne bir külle şahratın hasene her e, kılına bir iyilik vardır sevabı vardır. Galu tasuuf ya Rasulullah e, dediklerinde ise gâne bir külle şahratin minasuuf hasene efendim her kıl karşılında bir hasene sevap vardır cevabını vermiştir. Ee, yine efendimize sorduklarında gün içinde yine yünden de her karşılığında bir sevap vardır buyurdular. İbn Mace'te geçen bu hadis-i şerif. E, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, kurban kesmenin mükafatı ile ilgili açıklamasını görüyoruz. Yine e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn e, geçen hadis-i şerifni İbn Mace'de geçen hadis-i şerifte e, Hz Ali tarafından yapılan bir bayette Emmel arasındaullahleysselim enş aynı ve zün e, kurban olarak alınacak hayvanın göz ve kulağına e, bakmamızı ve kusurlu olmamasına dikkat etmemizi emretmiştir İki gözü veya bir gözü kör olan yahut kulakları kesilmiş bulunan bir hayvanın kurban olmayacağını yapılmaması gerektiğini Burada zikretmiş oluyor. Yine İbn-i Maci'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Boynuzu kırık ve kulağı kesik olan hayvanı kurban etmekten bizleri nehi eyledi, yasakladı. Her iki boynuzu veya biri kırık olan hayvan, bir boynuzu kırık olan hayvan kurban olmaz. Fakat doğuştan boynuzu olursa, boynuzsuz olursa, ee, efendim, ve boynuzu olmaz zamanında bunlar kurban kesilebilir. Yine İbn Mace'de geçen başka bir hadis şerifte ise altı ayını doldurmuş kuzu koyundan bedel kurban edilmesi caizdir. Hadis şerifi rivayeti alınmış. Yine İbn Mace'de ve Müslim'de geçen bir hadis şerifte bu konuda ancak yaşını doldurmuş davarı kurban ediniz bu yaşta kurban bulmak üzerinize zorluk verdiğinde koyun cinsinden 6 ayını doldurmuş kuzuyu kesebilirsiniz buyurulmuştur. Yine dinimizde kabirler üzerine kurban kesmeyi yasaklanmıştır. Bu hususta da yine bir hadis-i şerifi mevcuttur. i̇bn Abbas'tan yapılan bir rivayette de Resulullah'ın zamanında bir ara deve azalmıştı da o sıra asaba sığır kesmelerini emretmişti. İbn-i Mace'de geçen bu hadis-i de efendim bazı özel kararların geçici zaman ile sınırlı kararların olduğunu görüyoruz. Yine Cabir radıyallahu anh'dan yapılan bir rivayette şöyle buyurulmuştur: Biz Hudeybiye'de Peygamber Efendimiz ile birlikte deveyi yedi kişi sığırı da yedi kişi için kurban ettik. Deve ve sığır ancak yedi kişi için kurban edilir. Her şahsın ibadet niyetiyle Ortak olması gerekir. Bir kişi et elde etmek için ortak olsa hiçbirinin korbanı caiz olmaz diye fetvalar mevcuttu bu hususta. Çünkü niyet çok mühimdir. Ortaklaşa kesilen deve veya sığırın etini de tartı ile eşit olarak taksim etmek gerekiyor. Çünkü tartıya tabi olan mallarda bir kişiye fazla düşmesi faiz ya da riba sayılabilir tatılması imkansız olursa faiz endişesini ortadan kaldırmak için göz kararı ile taksim de yapılabilir ancak bu her payın üzerine kelle, paça, dalak, ciğer ve benzeri şeylerin tam taksim edilmesi gerekiyor Hz. Ayciden yapılan bir diğer rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Veda hacında kendi ve hanedanına yani ailesine hacca gelenleri için bir sığır kurban ettiği ibni Mace'de geçen bir rivayeti aktarılmıştır. Ayrıca e, namazdan sonra kurbanın kesilmesi gerekiyor i̇bn Mace'de geçilen bir hadis şerifte sizden kim kurban namazdan önce kesmiş ise kurbanını iade etsin. Kim de kesmiş değilse Allah'ın ismiyle kessin buyurulmuştur. Kurbanın kesilme vakti zil-i 10. günüdür. Çadırda ve bayram namazı kılınmayan küçük yerlerde tan yerin ağrımasından itibaren kur kurban e kesilir. Bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra kesilmesi gerekir. Hadis-i şerifte de kurbanın iade edilmesini emretmiştir. Namaz kılınan eğer kurbandan önce, eğer namazdan önce kurban kesilirse. İbni Macide geçen bir başka Uveymir bin Eşkar'dan yapılan bir rivayette ee, sahabi namaz Kalınmazdan önce kurban kesmişti. Durumu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verilince Resul-i Ekrem kurbanın iade et buyurdu. E, bu hadis-i şerif yine İbn-i Mace'de geçmektedir. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh'tan yapılan rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanı namazgahta keserdi. İbn-i Ömer radıyallahu böyle yapardı. Bu hadis-i şerif de yine İbn-i Mace'de geçmiştir. Efendimizin kurbanın namazgahte kesmesi, asabına verdiği nazarı bilgiler yanında, kurbanın nasıl kesileceğini fiilen ona göstermek içindir. Kurbanın bizzat e, kurbanı kesmek isteyen, e, kurbanı efendim e, ibadetini yapmak isteyen kişinin kendisinin kesmesi daha faziletlidir. Kurban kesilirken, kesileceği zaman Allah'ın adı ile kesiyorum. Bismillah, Allahu Ekber, Hâdâ an ve amen, lem yudah min ümmeti şeklinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederdi. Ve Allah'ın adı ile kesiyorum. Allah her şeyden daha büyüktür. Şu kurban benden ve ümmetimden kurban kesmemiş kimseler tarafından olsun diye niyet ederdi. Peygamber Efendimiz kurban keserken besmele çekmiş ve tekbir getirmiş. Biz de öyle yapmamız gerekiyor. Bu usul İslami esaslara uygun bir kesim yapılmasına şartlarından. Kasten besmeleyi terk o hayvanın yenilmemesinin Ne Efendimiz sırasince ümmetine olan şefkatinin kemalinden olursa gerek kestiği kurbanın sevabını, sevabına kurban kesemeyen ümmetlerine Efendim, ortak kılmış ve onlara da bu ibadetine e, katmıştır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davut'ta geçen bir rivayette kurbanın üçte birini toplayıp saklayınız geri kalan kısmını da tasaduk ediniz e, rivayeti mevcuttur. E, yine e, kurbanlarınızın etlerinden üç günden fazla gıdalanmaktan sizi yasaklamıştım. Artık bundan sonra yiyiniz ve toplayıp kavurup saklayınız buyurulmuş i̇bn Macede. Efendimiz sağlısılam fakir halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara daha fazla yardımcı olmak masadıyla Kesilen kurbanın etinden faydalanmayı üç günlük bir müddetle sınırlamış. Çünkü halk o zaman fakirdi ve o yıllarda kurban kesilmeyen insanlar vardı. Müştretli bir kıtlık hüküm sürmekteydi. Ve bu itibarla kurbanın kısa zamanda onlara da ulaşmasını sağlamak için böyle geçici bir yasak koymuştu. Herkes kurbanın etinden yesin. Adi Şerif'i de Ayrıca e, kurbanın, sahibinin kurbanın etinden yiyebileceğini gösteriyor. Kim kurbanın derisini satarsa onun kurbanın hayrı yoktur rivayeti var. Fezül Kadri'de geçiyorum. Bu rivayete göre kurbanın eğer derisini iseniz, ona hayır vermediyseniz muhakkak onun yerine, bir miktar para hayır vermekte gerekiyor. İbn-i Abbas'tan e, yapılan bir rivayet Ebu Davut'ta geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh dünyaya gelmelerinden dolayı birer koç akika kurbanı kestiği rivayeti mevcuttur. Evet, selamünaleyküm sevgili kardeşim.